Bu gece namazına çok büyük fazilet vardır. Biz beş vakit kılmıyoruz. Başka? Allah'la irtibat temin etmek isteyen kişiler, Allah'la sevişmek isteyen kişiler, bu gece namazına kalkmalıdır. Herkes el çektikten sonra kalkmalısın, hakkıyla baş başa kalmalısın. Kişi sevdiğiyle beraber tenha giderken hada tenhada kalmalısın. Münacatın, isteğin Allah'la senin aranda olmalıdır. Teheccüde bu vardır. Peygamberimize de farz idi, sallallahu aleyhi ve selleme. Bize sünnet-i seniyyedir. Fakat tecrühe kalkmayan bir salik, içinizde varsa ya böyle Allah'a karşı nefsini satmış olan kimse, tecrühe kalkmayan salik yolundan zevk alamaz. Parayı kından gittiği yoldan, Allah'a gittiği yoldan zevk alamaz. Mutlaka tecrühe kalkması lazımdır.